Salat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim. Hicaz coğrafyasının en etkin iletişim aracı şiirdi. Şairler şiirleriyle olup bitenleri dillendirirlerdi. Şairler dillerini kılıç gibi kullanırlar ve toplumu derinden etkilerlerdi. Yahudilerin en büyük şairi Ka'b. Bin Eşref'ti Gürbüz bir adamdı İnsan güzeli denecek bir yapısı vardı Şiirleri Dilden dile dolaşırdı Muhakemesi çok keskindi Son derece etkili konuşurdu Şair Kabbin Eşref Azgın bir İslam düşmanıydı Her fırsatta İslam ve Müslümanları hicvederdi Aşağılardı İslamın anlaşılmasına ciddi Boyutlarda engel olurdu İslam'ı daima çarpıtarak dillendirirdi. Düşmanlığını, kinini her vesileyle kusardı. Özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra alenen İslam düşmanlığına soyunmuştu. Hemen Mekke'ye gidiyordu. Orada Allah'ın Resulünü çirkin bir şekilde aşağılayan şiirler söylüyor, Mekkelilerin yanan gönüllerine su serpiyordu. Sonra onları daha bir ateşliyordu. Müslümanlar olan düşmanlıklarını daha bir alevlendiriyordu. Bununla da yetinmiyordu. Bedir'de öldürülen müşrikler için vurucu şiirler söylüyordu, öyle diyordu. Bedir'in kurbanlarını değirmen öğütmeye başladı. Bedir gibisi için ağlarsın, ağıt yakarsın. Göllerin etrafında öldürdü halkın üstünleri. İsabet aldı orada nice şerefliler. Ayrıca Ka'b Ka bin Eşref, bir adım daha atıyordu. Mekkelilerle ortak hareket edebileceğini dile getiriyordu. Müslümanlara karşı bir cephe oluşturmayı teklif ediyordu. Mekke müşriklerini ikna ediyordu. Müslümanlara karşı beraberce mücadele edeceklerdi. Mekke'nin öncülerinden Ebu Sufyan Ka'b bin Eşrif'e soruyordu. Allah için söyle ey Ka'b! Allah bizim dinimizi mi yoksa Muhammed'in dinini mi çok sever? Şair kabın cevabı belliydi. Sizin yolunuz onunkinden daha doğrudur diyordu. kağb eşrefin Neşref'in Mekke'de neler çevirdiğini Allah'ın Resulü öğreniyordu. Müslümanların güçlü şairi Hassan bin Sabit'i devreye sokuyordu. Müslüman şair Hassan keskin şiir diriyle Ka bin Eşref'i hiç veriyordu. Hassan bin Sabit, bir şehirinde kab için mi ağlanır gözleşi dökülür organları kesik kulakları duymaz bedenin gölgesine birlerini gördüm onlardan öldürülmüş dökülürdü gözyaşları onlara ağla çünkü sen alçak birini ağlattın dişi köpeği kovalayan it gibisin rahman bizden bir efendiyi yüceltti onunla savaşanları da Yerlerde Süründürdü Kaçıp Kurtulan Oldu Onlardan Kalbi Korkudan Parçalanan Korkaklar Ka'b-i Neşref Medine Anayasasını alelen Çiğniyordu Medine Toplumuna Düşman Olan Mekkelilerle Anlaşma Yapıyordu Ortak Bir Cephe Oluşturuyordu Peygamber Efendimiz'i Özellikle Müslüman Kadınları Hicvediyordu Mümin Kadınların Haysiyet ve Onurlarıyla Alay Ediyordu Mekke müşriklerinin Bedir'de ölenlerine Mersiyeler yazıyor, onları destanlaştırıyordu. Ka'b-ı hiçbir kural tanımıyor, bütün gücüyle İslam'a, Müslümanlara saldırıyordu. Peygamber Efendimiz, şerefli arkadaşlarına bir gün Ka'b-ı hakkından kim gelecek? Çünkü o, Allah'a ve onun Resulüne eziyet etmiştir buyurdu. Efendimizin şerefli arkadaşlarından Muhammed bin Mesleme, ey Allah'ın Resulü, onu öldürmemi ister misin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdular. Muhammed bin Mesleme, ya Resulallah, sizin aleyhinize de olsa bazı şeyler söylemem için bana izin verir misiniz? Peygamber Efendimiz, söyle buyurdular. Efendimizin şeref arkadaşlarından Ebu Nail'e, ey Allah'ın Peygamberi, ben Kavb-ı süt kardeşiyim. İzin verirseniz bu işe ben de katılmak isterim. İkimiz olursak işi daha kolay yapabiliriz diyordu. Karar verilmişti. İki mümin adam bu azgın İslam düşmanına dersini vereceklerdi. Oturdular bu işi nasıl yapacaklarını planladılar. Ebu Na ile Ka'b bin İşref'in süt kardeşi olması nedeniyle onun yanına gitti. Ka'b bin Eşref'le biraz karşılıklı şiirler söylediler. Ebu Nâil'e Müslüman olmadan önce Ka'b'la bol bol sohbetler ederdi. O günlerden söz açıldı. O günlerin ne güzel günler olduğunu dile getirdiler. Ebu Nâil'e yavaş yavaş ortamı oluşturuyordu. Ah Ka'b diyordu. Sen ne kadar doğru söylemişsin. Biz onun peşine düştük. Arapları kendimize düşman ettik. Araplarla savaştık. Aileler perişan oldu. Çocuklar yetim kaldı. Halimiz son derece kötü. Perişan olduk. Elde avuçta bir şey de kalmadı. Ne varlığımız varsa büyük ölçüde gitti. Senin anlayacağın ey kap, durumumuz hiç iyi değil. Ebu Nail'in bu sözleri, Ka'b'ın Eşref'i ateşliyordu. Çok hoşuna gidiyordu. Ka'b'ın haklı olduğu söyleniyordu. Ka'b gururlandıkça gururlanıyor öyle diyordu. Ben Eşref oldayım Zamanıyla sana söylediklerimi hatırlıyor musun? Ben sizlere ileride çok pişman olacaksınız diye defalarca söylememiş miydim? Yine diyorum ileride daha çok pişman olacaksınız. Ebu Naile sen bunları derdin ama biz de anlayacak kafa olmayınca ne yapalım? Şimdi artık ettiklerimizi buluyoruz. Cezamızı çekiyoruz. Vallahi bu işin sonu nereye varacak bilemiyorum. Ya kap, Sana niçin geldim hiç sormuyorsun. Ben sana derdimi anlatmaya, derdime derman bulursun umuduyla geldim. Şimdi sen bana ödünç olarak bir miktar erzak satabilir misin? Kağp. Bu tekliften pek hoşlanmadı ama Ebu Nail'in tekrar kendisine katılacağını umarak evet diyordu. Ama yine de şart kışıyordu. İstediğinizi veririm ama bana bir güvence vermeniz gerekir. Değilse veremem diyordu. Ebu Nail'e güvence olarak ne istiyorsun? Kaap hanımın benim yanımda rehin kalmalıdır. Ebu Nail'e bunu nasıl teklif ediyorsun? Şu Yesrib ilinde Ka'ab'dan daha yakışıklı insan var mı? Ayrıca senin kadınlara ne kadar düşkün olduğunu dünya alem biliyor. Sen bizi bütün aleme rezil etmek istiyorsun? Hanımı senin yanına bırakacağım, sonra da Yesrib sokaklarında erkeğim diye gezineceğim öyle mi? Ka'ab öyleyse çocuklarını rehim bırak. Ebu aile bu da olmaz. Böyle bir durum bizim onurumuzun ayaklar altına alınması demektir ancak silahlarımızı rehin bırakabiliriz diyordu da bu teklifi kabul ediyordu Ebonai ile bu gece gelir erzakları alırım diyor böylece işi netleştirmiş oluyordu Ebonai ile Muhammed bile Eslemenin yanına sevinçle dönüyordu Bu gece Kaapta'nın iştefin işini bitireceklerdi Kılıçlarını tekrar tekrar bileylediler Gece olmuştu Ay yer yüzünü Aydınlık hale getirmişti İki mümin adam Kağab'ın sarayimse evine yaklaşırken Muhammed bin Estem'e ayrılıyor Belli bir noktada bekliyordu Ebu Naile Ey Kağab gelir misin? Kağab hemen yatağından kalktı Elbisesini giyiyordu ki Karısı kolundan tuttu Sen tecrübeli bir adamsın Harpten anlayansın Gecenin bu saatinde dışarıya çıkmanı doğru bulmuyorum ama bu Ebu Nailen'in sesi geleceğini biliyordum diyordu hatununa. Kim olursa olsun diyordu eşi. Ben bu seste şer kokusu alıyorum. Kaap gitmeliyim. Yiğit insanlar çarpışmaya bile davet edilseler yine giderler. Kaap Ebu Nailen'in yanına geliyordu. Ebu Nailen ey Kaap, bu gece ne kadar güzel. Mehtaplı bir gece şöyle biraz adımlasak diyorum. Yürüyelim diyor Kab. Beraberçe yürümeye başlıyorlar. Ebunay ile Kab'ın omzuna elini koyuyordu. İki eski dost konuşa konuşa ilerliyorlardı. Ebunay ile sonra elini Kab'ın omzundan çekiyor. Ey Kab, ne kadar güzel bir kokun var diyordu. Tekrar elini Kab'ın omzuna koyuyordu. Arkadaşı Muhammed'in Bestemen'in olduğu noktaya iyice yaklaşmışlardı. Ebunay ile hemen Kab'ın boynundan kavradı. Ve vur diye bağırdı Muhammed bin Meslem'e Kılıç darbelerini üst üste indiriyordu Ka'b bir çığlık attı Ebu Naile ile Hançerini Ka'b'ın göksüne şiddetle sapladı Artık Ka'b'dan sadece hırıltılar geliyordu Çevreden sesler duyulmaya başlamıştı Ka'b'ın işini bitirmişlerdi Oradan süratlıca ayrıldılar Peygamber Efendimiz'e vardılar Gözlerin aydın olsun ey Allah'ın Resulü. Artık Ka'b bin Eşref yaşamıyor dediler. Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi Medine'de gündem oluyordu. Müminlerde büyük bir sevinç vardı. Özellikle mümin kadınlarda daha büyük bir sevinç vardı. Zira onların onurlarıyla çok oynamıştı. Yahudilerse derin bir hüzne gömülüyordu. Artık müminlere karşı Ulu orta konuşulmayacağını derinden anlıyorlardı. Müslümanların ciddi bir güç olduğunu fark ediyorlardı. Kabun öldürülmesi Mekke'de de yankılanıyordu. Müşriklerin yüreklerinde soğuk rüzgarlar estiriyordu. Onların cesaretlerini kırıyordu. Mekkeliler intikam ateşiyle yanıyordu ama gelişen olaylar onları daha bir düşündürüyordu. Müslümanlar çevre kabilelerle ittifaklar kuruyor, Müslümanlar beni kaynıkayı Medine'den sürgün ediyordu. Müslümanlar o günün en kudretli şairini, en nüfuzlu insanı ortadan kaldırıyordu. Müslümanlar her gün daha bir güçleniyordu. Mekkeli müşrikler bir yandan intikam derken, bir yandan da acı acı düşünüyorlardı. Müslüman şair Hasan bin Şabit'in şiiri yankılanıyordu. Rahman bizden bir efendiyi yüceltti. Onunla savaşanları da yerlerde süründürdü. Kaçıp kurtulan oldu onlardan. Kalbi korkudan parçalanan korkaklar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.